Hakk'ın huzuruna giden dördüncü yol murakabe yoludur. Ubud rabbike keanneke terahu fe tekun terahu fe innehu Öylece Allah'a ibadet et ki sanki sen onu görüyorsun. Şayet ki sen onu görmez isen o şüphesiz seni görür. Meallindeki hadiste ihsan mertebesinde olan murakabelere işaret olundu ise de burada keyfiyetine işaret edilerek beraberce takip olunsun. Zira söz ile murakabeden bahis haramdır. Kalemle ittifaken caizdir. Salik önceden tarif edilmiş üç yoldan birisiyle nispet ve huzur melekesini elde ettikten sonra murakabe ile emrolunur. 1. Murakabe Salik bütün kemal sıfatlarını cami ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan zatı bahtan feyzi ilahiyenin kalp latifesinin üzerine geldiğini mülahaza eder. Bu murakabeye, murakabeyi ehadiye denilir. Bu sayede, murakabede Salik'in kalbi cemiyeti huzuru bulur ve latifeleri de aslına doğru yükselmeye başlar. Bu murakabede nurların müşahadesine Salik, afaki ve enfusi olarak muvaffak olur. Zira bu murakabenin dairesi, halk ve emir alemini kuşatır. Salik, bu murakabeye muvaffak olduktan sonra, ve latifeleri aslına döndükten sonra latifelerin meşreplerindeki mürakabelere emrolunur. Ta ki latifelerin aslına yokluk husul bulsun.